Dedi yani büşiler çıkartıyorlar detay detay dedi ben dedim ki sen hiç resmi işe başvurma yani senin maksadın öğrenmekse büşiler çıkartıyorlar onlar da mevzuat müsaade ediyor bilmem ne, sen hiç aldırma. kapıya geldiğim zaman da diye ben profesör esat türkan davetlisiyim onla görüşmek istiyorum girdi ben yani Benim adım var giren Kapıyı da sevdiyatla bulmamız dedim. Ne kızacağız? Bir sene devam etti bizim dersler. Herhalde faydalandı. şimdi içini de yürüdü. Yazıyı öğrendi. Osmanlı yazısını öğrendim. Metinleri okuması da Sonra ayrılıp çok teşekkür etti Çok teşekkür etti. Sonra dedi ki hocam dedi. Samimi olarak söylüyorum şey dedi. Ömrümde sizin dersiniz kadar zevkli ders görmedim. <gülüyor> sizin ders ama onu da yazıya geçireceğiz. Çerçeveler. <gülüyor> Hatırlıyor musunuz? Alıyor şimdi şey. Şimdi bu alıp, şey doktor Metin şey yapar, yazıya geçirir. Bizim derste bir ayda olur? Mesela sonra ders oldu mu çocuklar uyuyor. Neden? Margarin yanında yapılmış yemeklerden liderse, efendim, yorulur, gözleri süzülür. Bakarken böyle hissedersin ki çocuk içi geçecek yani uyuyacak belli. Yani çocukların uyumaması için, yani çocuk dediğimiz kürtüsü takımda büyüklü adamlar da yani Öğrenim. öğrenciler yani, üniversite öğrencisi uyumasın diye dikkati canlı tutmak gerekiyor, ona özel bir ben. böyle ben. benim Yükseliş Mimarlık Mühendislik'te derslerim vardı, ben bir hafta çocuklara, yani öğrencilere, ders nasıl zevkli olacak diye kafa yoradım, çünkü benim anlattığım konuyu, belki mühendis şey yapmaz, sevmez yani, edebiyatı, yazışmayı yüzünden, e, hitabet ve kitabet meselesini yani yazma sanatı ve söyleme sanatı yani görüşüne gitmez ama işte onu meraklandırmak lazım. O onu kafa yorardı, kafa yorardı, uğraşırdı. Ders dersten ayrı, dersin içinde. E, Öğrencilerin ilgisini canlı tutmak ve hatırına kalmasını sağlamak için uğraşır Bizim bir hocamız vardı. Orta okul, 1'e gittiğimiz zaman. bize orta, sona kadar okuttu. Allah rahmet eylesin. Çok ciddi bir hocaydı. Yani, e, matematik derslerine girildi. geometri ve civir derslerine girildi çok ciddi, çok mahir, çok usta bir öğretmendir. Hiç unutmuyorum. okulu bitirmişiz, orta bindeyiz. İşte bayağı kesirler, ondalık kesirler diye bir bahis var. Dersler. Ondalık kesirler bir türlü şeyle, yatay yeterli rakamla. Bayağı kesirlerde çizgili, alt üstlü, pay paydalı efendim kesirler. Almanca'sı neyse ...şeyler söylesin. Efendim bilenler. Şimdi... ...efendim... ...bayağı kesirlerin... ...yani ortasına çizgi çizilir. Üstte bir rakam, altta bir rakam evet. yazılar. Rakamların... toplanması çıkartılması, çarpılması, bölünmesi. Evet. Biraz mantık olmalı efendim Biraz zor olmadı. Tamam. Şimdi bunları anlatıvereyim. toplama Payı payla toplarsın pay olarak yazarsın toplamda paydayı eşitla. Eşitlemen şartıyla. Paydalar eşitlenmesi lazım. Çıkartma da paydalar eşit olacak ondan sonra efendim çıkartılacak. Çarpma pay payla çarpılır payda paydayla çarpılır. Tamam mı? Bölme. Verme. Şimdi bölme anlatacak üzere biz hocam. Unutamıyorum. Sıranın en arkasında Turgay diye bir çocuk vardı. Kafadan eğilerek diyeceksin. Biz ufak etek, yeni okulda yene yene bitirmiş böyle gücür öğrencileriz. En ön sıralarda otururduk ne? biz. O da en arkaya, sıraya sığmazdı. Sıraya iter iter diyor, bücür diyor. Onunla otururduk da. Turgay diye bir çocuk şişman ve çok boyunca. Azman yani. Dur bizim ikimiz kadar. Biz böyle bakalım. Şimdi, benim yanında da Aras diye bir arkadaş var. Benden de küçük o. Ben de ufak tepeyim ama o benden de küçük. Bir arkadaşa dedi ki, sen gel tahtaya. Ciddi yönetmez tahtaya çağırdım çocuğu. Ondan sonra yarımdaki ufak tefek çocuğa dedi ki sen gel. O dedi. <gülüyor> Allah Allah. Bizim matematik öğretmenim ne yapıyor yani? <gülüyor> dedi ki şimdi dedim bu bu birinci çocuk birinci kesir. Bu ikinci çocuk ikinci kesir. Bu birinci kesiri ikinci kesire böleceğiz. Tamam mı dedi? Bütün sınıf tamam dedik, anladık hocam dedi. Nasıl yapılır bu dedi, bak göstereyim dedi. gel dedi. En arkadan en iri çocuğu çağırdı. Şimdi sınıfın en iri çocuğu arkada. En küçük çocuğu onun önünde bir çocuk daha var filan. Dedi ki bak, bu kesir, bu keseri bölünürken, ikinci kesirin faydası paya, payı paydaya getirilir. Ters çevrilir. Ondan sonra pay payla, payla payla ile çarpılır dedi. Turgay dedi, çevir bakalım arası dedi. Turgay aldı çocuğu, baş aşağı bir çevirdi. <gülüyor> Bacakları havada, başı aşağıda. Ceplerin filan sarktı. Üçün sınıf gülüyor. Yani hiç, gayri ciddi bir şey de yapmaz, sonuçta çok ciddi. Elinde dergiler filan böyle uzun dergiler, açılan tahta dergiler var ki onunla gelir patlatır yani. Efendim, bütün sınıf güldü ama ben artık o dersi unutmadım. Unutulmaz. Bu eğitim işte. Şimdi bizim Osmanlıların eğitiminde buna çok dikkat ederler. Yani çocuğun, öğrencinin öğretilen konuyu öğrenmesi için usul. Çok dikkat ederler. Şimdi, alfabeyi öğretelim. Alfabeyi e bakmak istiyorum. <gülüyor> Osmanlı. Elif uzun boylu. Tamam anlıyorsun. Şöyle uzun boylu bir şey. Elif. Elif uzun boylu. B. Beli bükül. B'nin şöyle Bükül koltuğum oluyor. Efendim. T bir direk Tamam. T'nin direkli olduğunu anlıyor. Efendim. Ayın harfinin, ayının ağzı açık, tamam, ağzı açık bir harf olsun anlıyorsunuz. badem içli, badem gibi böyle, sat harfi, ondan sonra anlıyorsun, tamam. Efendim, fe, kuzu gibi, kaf, koyun gibi, kef, deve gibi, külrüm gibi, lav, gibi, nun, çanak gibi, Bak, nasıl Şimdi çocuk olma, yüksek sesle. Şimdi hadi bakalım böyle bir name ile, Hadi bakalım söyleyelim. Elif uzun boydu. Yani şey nameli. <gülüyor> çocuk onu ezberliyor, başına gidiyor, topluca ve bitiyor. Arkadaşları şaşırıyor. Şey hani bir direkli olan hangi hangisiydi? Bir direkli tamam. tamam. Sap badem gibi olan hangisiydi? Tamam. Bu bir Eğitim metodu, eğitimde çok önemli. Şu kadar harfl, efendim, dil bilgisinde ilave harflerdir. Hangi harfler onlar? Söyle bakalım. Onları bir ibare haline getiriyor, bir cümlene getiriyor. Şu cümledeki harfler, şu kelimedeki harfler, efendim, işte o harfler. Bitiyor. Eğitime çok çok önem vermiştir. Böyle çok kolay öğrenildi. Osmanlıların şeyleri, abimleri, yetiştirdiği insanlar sonra Osmanlı'nın sisteminde dersi anlatır, anlayana icazet verir, geçir. Böyle sınıfta bekletler. Zeki çocuk İbrahim gibi, bilmem Resulullah gibi, tık tık tık tık geçer, öteki akramları aşağılardayken ta ileriye gider. Neden? Anlıyor. Anlayan çocuğu ötekilerin yanında tutmak azaptır. Zaten biliyor çocuk. Anladığı şeyi bir daha anlatmak uykusunu getirir. Yaramazlığa başlar. Elbette daha üst üsteye geçmesi lazım. Osmanlı zeki insanın önünü açmıştır. Ağlamaz. Bizim, bizim eğitim düzenimizde bir sene herkes okuyacak. Neden? Eğer bir ön açılırsa, zekilerin hızlı gitmesi, suistimal olur. Doğru, suistimal de olur bizde. Kötüyü de kullanırlar. Ahmağı da lıf lıf atlatırlar. Evet, yine her şey bozuk. Ama böyle bir kötü şeyden dolayı niye iyilerin seneleri kaybolsun? Yani çocuk bir sene havaya bir senesi gidiyor, öteki senesi de cıvaya gidiyor. Havayla civayla geçiyor. Halbuki onların çar çabuk. Yani, 10 yaşında, 12 yaşında. Yani ilkokul çağında veya ortaokula giderken alim olur. Alim olanlar var. Küçük yaşında. Osmanlı'nın sistemi. Yani, Önemlerimiz koşuyor. Şey. Maksudat Mesela... dersi evlatı böyle çubuğa sıkmamak lazım. Üzü olsa çok önemli bir çekmek, serav sevdirmek. Bir halısa olay anlatacağız. <gülüyor> bir resimle, bir çizimle olay anlatır, anlatılır anlatılır da daha basit oluyor. Filmden evet. dışarıdan getirir, fotoğraf demeye gelir, çizer. Evet. Gayet güzel. O 2 saatta bir takım şeyden bir sürü işe girdiğin görev sahibi. Şemaları getirir. Grafikleri koyar. Laminer şey yama şuna şey. Kalaş gelişme kadar fazla olursa o kadar daha alnıma kalmayacak bir şey Tamam. Bir şey öğrenirken ne kadar fazla duyusunu kullanırsa o kadar iyi öğrenir. Sırf gözünü kullanırsa öğrendiğinden hem gözünü hem kulağını kullandığı zaman efendim daha iyi öğrenir. Hem gözünü hem kulağını hem dilini kullandığı zaman daha iyi öğrenir. Hem göz, kulak, dil hem elini kullanırsa daha iyi yani filan. Yani duyuları arttırırsa şey, öğrenmeyi yükselir. Bu işlerin kanunları var. Kitaplarda yazıyor, usulleri var. Hatta kurslar yapıyorlar şimdi. Hafızayı Kuvvetlendirme Kursu yapıyor. Yani kursun sonunda da bayağı hafızası kuvvetleniyor. Çünkü... Kafızı denilen ayeti nasıl kullanacağını öğretmiş olur. Selizli, Selizli Allah'ın sevdiği insan. Insan. Yani insan. Onun için enimiz Hz. Muhammed. O için çok güzel. Hz. Ne demek Allah'ın sevdiği insanlar cümlesi. Çok güzel. Çok. Gelelim öteki şeyin, herkese müşriksin, kafirsiz demesi meselesine, onun kötü olduğunu böyle değil mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, bir Müslüman öteki Müslüman'a ''Ya kafir'' dese, veya bir insana, karşındaki bir insana ''Ya kafir'' dese, o söz havaya çıkar, göğe çıkar, o adamın yanına kadar gider. Kime dediyse o adam yanına kadar, o söz gider. Eğer o adam gerçekten kâfirse o sözün söylendiği adam, sözün gittiği adam, hakikaten kafirse ona gider, o söz iner. Eğer o adam kafir değilse, o söz havadan geriye döner, söylenen sahibine gelir, diye tevârîk edelimiz Yani o zaman söyleyen ne olmuş oluyor? Yersi kafir oluyor, mağazalar. cezalar, maazallah. Onun için bir insan namaz kılıyor, oruç tutuyor, ama kusuru var. Bu kardeşler onu beğenmiyor. Evet. Tamam, kusurlu kusurlu insan herkesin bir kusuru vardır. Kusursuz insan olmak zordur. Kusurlu insan onu kafir yapmaz, müşrik yapmaz. Kusurlu insan yapar, günahkar insan yapar. Ona şimdi müşrik deyince, müşrik ne demek? Allah'a eş koşar dedi. Müşrik kim? Hem Allah var diyor, hem de şerik koşuyor. Başka bir tanrıya daha takıyor. Müşrik bu değil mi? Kafir ne? Kafir Allah'ın varlığını kabul etmeyen demek. Ediyor bu Allah'ın varlığını. Allah'a eş de koşmuyor, şerik de koşmuyor. Onun için de... Böyle insanlara müşrik ve kafir demek doğru olmaz. Ama, kardeşim bak sen namaz kılmıyorsun, günah! Kardeşim sen yalan söylüyorsun, ayıp! Kardeşim sen harama bakıyorsun, doğru değil de! Günah, de! Ama, müşrik denmez! Müşrik denmesi için insanın şirk koşması lazım. Kafir denmesi için insanın küfe girmiş olması lazım. Öyle aşırı sözleri Allah sevmez. Peygamber Efendimiz'e yasaklıyor, öyle demeyelim diye. Yasaklıyor. Yani insan kendi bildiğinden böyle atıp tutmayacak, karşısındakileri suçlanmayacak. Mesnedi varsa, ilgili varsa göstersin. Bu adama sen müşrik dedin, gel bakalım bu adam Allah'tan başka başka bir şeye mi tapıyordu? Hocam tekrar bir sorum olacak. Bunların, bunlarla ben çok tartıştım eee oy kullananlar öğretmen hani Türkiye'de like sistemi var değil için oy kullananlar e, işte bu like'ları e, şey yapanlar için bu sözü söylormuş. Oy kullanmayacaksın yani. diyeyim. Kimseye oy vermemek için yani. Oyunu kimseye oy vermemek doğru değil. Bilebilir şey olur. Şimdi kimseye oy vermemek doğru değildir. Çünkü bu sefer iyiler Kimseye oy vermeyince, kötüler istediğini seçer, başka kötüler geçer. İyi insanı seçmeye oy vermek lazım. Şimdi iyi insanı seçmek için de, iyi insanı seçecek hale çıkarmak lazım, önceden hazırlamak lazım. İyi insanların öne sürülmesi lazım. Bak bu iyi insandır, bunu destekleyin, buna oy verin demek lazım. Eğer şeyse, iyi insan hiç oy vermediği zaman iyiler 500 tane oy aldı. kötüler de 501 tane oy aldı. belediyeyi kötüler kazandı. sorumlu kim olur? Yani, o, oy vermeyen olur. Neden? O da oy verseydi ötekini geçecekti. Hanımıyla gelse oy verseydi bak belediyeye namuslu insan gelecekti işte. Allah'ı seven peygamberi sayan Efendim, dürüst, namazlı insan gelecekti, o gelmedi şimdi. Ayyaş geldi, sarhoş geldi. Şimdi, efendim, çıplak kadın <gülüyor> ilişkiler. Mesela, bahsedelim. Şimdi mesela Ankara'da Sincan diye bir ilçe var, tankların yürüdüğü ilçe. Meşhur <gülüyor> oldu, Tanklar tankların yürüdüğü, herkes ilçe. Şimdi Sincan'da partiler her birisi bir aday çıkarttılar ve orada vaizlik yapan kimse de adaylar arasında bir partiden aday oldu. Unuttum hangi partiden aday oldu. Ama vaiz, bizim de tanıdığımız dinler bir insan. Orada şu parti şu parti şu parti kuvvetliydi. Mesela yüzde yirmi yüzde yirmi yüzde yirmi alacak gibiydi. Efendim ama Refah Partisi kuvveti yoktu. Yüzde beşti. Yani kendi başına bu yüzde yirmilere yetişemeyecek gibi o, o seçimde. Şimdi ama Refah Partisi dışında da bir vaiz ben seçileceğim diye öne çıkmıştı. Şimdi Refah Partisi Dindar bir parti olarak tanınıyor. Akları kullanacaktır ben. Benim buradaki yoklamalarda seçim şansım, imkanım görünmüyor. Ben bu vaizi destekleyip, vaiz seçilir diyecektim. Çünkü kendisi dildar ya. Öyle yapmadı. Öyle yapmadı. Sonunda Sincan Halk Partisi'nin eline düştü o seçimde. Yani olayi seçipmedi de kötü bir adam seçin. Aynı şey Burdur'da oldu. Ayş ve din düşmanı birisi seçti. Aynı şey başka ilçelerde oldu. Yani Mahmut, oy vermemek de insanı vebadan kurtarmıyor. Uygun olana oy vermek gerekiyor. Hangisi uygunsa onu desteklemek gerekiyor. E hocam, bizim ilçede ortaya çıkanların hepsi sarhoş, hiçbirisi adam değil. O zaman da, neden bir adam çıkartmadınız ortaya ey Müslümanlar diye, Müslümanlar o zaman sormuk. Neden bu ilçede hep sarhoşlar öne çıktı da, Müslümanlar bir doğru bin adam çıkartmadı diye, o zaman da oradan soruldu. Bir Müslüman çıkacaktı diyecekti ki, ey Müslümanlar, Burada hepsi sarhoş. Müslümanların hiçbir şeyi yok. Ben çıkıyorum diyeceğim. Bu seçimlerin birisi de Ankara'da böyle bir olay oldu. O zaman partilerin hiçbirisi iyi değildi. Ankara'daki mevcut partilerin. birisi iyi değildi. Osman Keleşoğlu mu? Osman bilmem ne, böyle bir şahıs müstakil olarak, bağımsız aday olarak ben Müslümanım, ben de varım bu işte diye ortaya çıktı. Osman biz tanıyorduk yani bir yerden, tanıdığımız bir kimseydi. Öteki partilerin adamların hepsi yaramaz insanlardı, biz Allah razı olduktık, Osman Kereçoğlu'na oy verdik. O, o, o, çünkü Allahu Teala hissetleri insanları sarhova çekecek ahiretler. Biz e, Allah razı olsun Osman Kereşoğlu'ndan dedik ki, bizi vebadan kurtardı. Ben varım dedi. Beni seçin dedi. O da Müslüman, bizimle beraber camide namaz kılan bir insan. Biz de ona oy verdik. Kurtardı bizi diye. Dua o oyu ona verdi. Bizi kurtardı dedi. Ama seçildi Şu kadar oy aldı bu kadar oy aldı falan. Bu geçtiğimiz seçimlerde Melih Gökçe'yi destekledik. Melih Gökçe'yi destekledik. Az bir parten Melih Gökyi Belediye Başkanı seçildi. Eğer bizim grup Ankara'da kuvvetli bir grubumuz var. Şeyler bilir arkadaşlar, bilirler. Biz Melih Gökyi'yi desteklediğimizde Melih Gökyi Belediye Başkanı olamaz. Ama kim olurdu? Al Partisi çok yakın gelmiş olan Şehepemili ile adı Al Partisi ya da Bayağı da dine bilen karşıyaydı, o olacak. Yani elhamdülillah, biz Melih Gökçek'i destekledik. Tabii, Melih Gökçek bunu bilmez. Başkaları da bilmez. Der ki, ya sen kimsin de mesela bize. İyi, ben kimim ama benim oylarım anahtar. Yani ben oyumu sana vermediğim zaman, sen kazanamıyorsun. O önemli. Ben verdim, Bizim arkadaşlar bize sordular. Biz verdi oyu. Az bir farkla Melik Gökçek kazandı. Demek ki vermeseymiştik bayra. Çocuk seçilemeyecekti. Efendim o zaman e, dinsiz bir insan geçirdi. Dine karşı bir insan geçirdi. Böyle dinle mücadele eden. Şimdi Çankalı, Çankaya Belediyesi'nde dine karşı bir herif var. Hı. Bütün sokaklara komünistlerin isimlerini koyuyor. Dinsiz. Baya dine karşı. Meşhur bir yer bir insan. Bilmem, Aziz Nefin diyor, Zekeriya, Sertel diyor, Azılı böyle hapse gitmiş komünistlerin isimlerini sokak adı olarak veriyor. Çankaya da duman attırıyor. Seçenler vermesi. Seçen kimi seçtiyse onun yaptığı kefazeliklerden ahliyette sorumlu. Bunun için çok önemli. Yani e, seçime katılmamakta bir vebalden kurtarsa insanı katılmayacağım. Tamam, Of, oh be. Hı -hı. Hiçbirine katılmayacak. Ama katılmadığı zaman bir ters iş olunca, ebediyen insanın vicdanı sızlar. Hay Allah! Ben bir oy verseymiştim, demek ki bak bu seçilecekmişti. Bir oy iki oy vermiyor, bir diye ömrünün sonuna hep pişmanlık duyarız. Onun için seçimler önemli. Biz geçtiğimiz seçimlerde Yalova'da, Ahmet Mithat Okulu'nun salonlarında Türkiye'den bütün arkadaşları topladık şey yaptık, iller hakkında bilgi aldık. Sizin ilginizde durum nasıldır? Adaylar nasıldır? Hangisi iyidir? Kimi destekleyelim diye istişare yaptık. Herkes gitti, dağıldı. dağıldı yerde iyi insanın seçilmesi için çalışmaya Neden yaptık bunu? Biz siyasi bir parti değiliz. Neden yaptık bunu? İyiyi destekleyelim, ağır bastırdılar. Terazinin bu tarafa ağır bastırdılar diye. Yani öyle olmadığı zaman, mesela İstanbul'da da Tayyip Erdoğan'ın seçilmesinde bizim katkımız var. Biz bir muhalefet deseydik Tayyip Erdoğan'a, çünkü bizim dergilerimiz var, televizyonlarımız var, radyomuz var. Bu adamların yaptığı muhalefet gibi çirkin muhalefet yapsaydık veya maddeci insan ortalıkta deseydik ki Ey Erdoğan'a seçimlerde seni destekleyeceğiz, bize şu kadar milyar ver. Veya seçildikten sonra bize şu avantajları sağla. Tamam mı? Sağlamıyor. Sağlamazsan aleyhine çalışıyorsun. Öbür taraftan pazarlık yaparız, oradan alırız. Çünkü bazısı böyle yapıyor. Evet. Gazeteler filan ne yapıyorlar? Şantaj yapıyorlar. Diyorlar ki senin aleyhine yazı yazacağız. Para verirsen yazmayı izliyorlar. Bazı yazıları, bazı firmaları bunaltmak için yazıyorlar. sızdırmak için. Biz hani Berdoğan'ı destekledik. Tayyip, Tayyip Erdoğan seçildi ama desteklemeseydik, aleyhinde çalışsaydık mesela, aleyhinde de nasıl çalışabilirdik? Ya kendimiz kötü olduğumuzdan, işte pazarlıkta uyuşamadık, ya da Tayyip Erdoğan gibi bir başka iyi olurdu. Tayyip Erdoğan olmasın da şu olsun diye çalışırdık mesela. Ama öyle bir durum yoktu tabii, Tayyip iyiydi. Tayyip bizim şey, ihmalardır. İstanbul'da gibi şey yaptı. da arada söyleyeyim. Çok da iyi oldu. Çok, çok, çok, çok, çok iyi oldu. İstanbul'da, İstanbul'da çok güzel hizmetler yaptı. Yüzümüzü ağırttı, göğsümüzü kabarttı. Çünkü ondan önceki iktidar zamanında, Nurettin Sözen zamanındaki efendim, o, o zamanki e, gazdarlıklar, zalimlikler Mahkemelereyim. Toplu taşımacılık genel müdürlüğü diye bu tramvayla ilerleyen bir genel müdürlük var. Onun genel müdürlerini çağırdı. Fabrikasını gezdirdi. Onların bir yerde bir genel müdürlüğü var. Oraya götürdü. Orada şeyleri gösterdi. Hocam dedi. Biz şu cihazı dışarıdan 3 milyara tanesini alacaklardı. 300 milyon Türkiye'den aldık bunları. Yani onda bir fiyat. Tabii dışarıdaki ya bunlar kazıklıyor, fazla fiyat söylüyor, kazıklıyor. Ya da gene onun fiyatı 300 milyon da. Bu aralar arada diyorlar ki çok görsel, çok görsel parayı biz cebimize koyalım diyorlar. Yani. Komisyon bölüşüyorlar. Bu da olabilir. Biliyor musunuz? Şu böyle şeylerde askılar oluyor. Böyle elini tutuyor ya insanlar. Evet. zaman düşmesin diye arabalarda. Rakamları iyi e, hatırında tutamadım. Yanındaki arkadaşı belki daha iyi biliyor. Bir tanesine 8 milyon. Şu Allah'ım tutulan şey. 8 milyon. milyon. Bir tanesini yazmışlar. Öyle aldık diye yalan. Öyle almamışlar da karışmışlar da o paralar ceblerine gitmişti çünkü o, o kadar para etmez. Bizim arkadaşlar onu, o 8 milyon dediğimiz bir şeyi 50 bin liraya mı? 50 bin liraya mı sağladılar ya? Tayib Erdoğan'dan duydum ben onu duyduğunda aynı anlattı Tayib Erdoğan'da 50 bin lira aldı. Yani. Şu ben rakamları iyi hatırlamıyorum. O genel müdür bana söyledi demek ki Tayyip Erdoğan'a da söylemiş. Bana gösterdi hocam, şu tutulan şey dedi, şu salanan şey dedi. Bu kadar domuz gibi yiyorlardı yani paraları, sonra ben, e, Fatih müftülüğüne önce birisi geldi, sonra bir davadan, bir şeyden onu el çektirdiler, refah kazanmıştı, yerine şimdiki geldi, Anahtan, e, Tantan geldi, Saadettin Tantan geldi. Saadettin Tantan da tanıyorum, Ötekisini de tanıyoruz. Ama ilk önce ötekisi bir ay kadar, bir iki ay kadar bir hizmet yoktu da sonra oradan gipten <gülüyor> gipten değişti iş. O birinci zamanında belediyenin gelirlerinin birkaç kaleminde bilmem ne kadar milyon, milyar hemen fark oldu. Demek ki iyi yiyorlarmış. Kartal'da belediyeden iş yapıyoruz diye para alan insanların listesi var. Bir... Müslümanlar kazandıktan sonra o listeye hiç kimse gelmedi, demek ki yalan listeymiş. E hani gelin maaşınızı almanız, insan maaşını almaz mı? Demek ki uydurma şişirme listeler yapmışlar, o listelerde imzalar çakıp paraları kendi cevflerine indirmiş. Gelmedi kimse. Böyle, böyle, böyle rezaletlerin hepsi ortaya çıktı, yani İstanbul'a kurtlar basmış, Efendim, kuzuları yemişler senelerce. Efendim, tayyip geldi. Allah razı olsun. Üç ayda baraj yaptı. Üç ayda baraj yaptı, kararsetini açtı. Neden? Dürüstünüz, çalışıyor. Daha önceki idareler, inşaat yapılmayacak yere müsaade etmişler, inşaat yapmışlar. Sel geldi, bu yasak yerdeki Usulsüz inşaatlar yıkıldı. Tayyip e, faturayı faturayı çıkartmak istediler. Belediyenizin çünkü belediyebilen diye. Çiftçi çocukcan dedim ya, insaf edin. Bunun müsaadesini ben vermedim. Hatta ben bunun eee yıkılma kararı çıkarttım. İşte bir de bunu sizin sizin hükümetiniz, sizin belediyeniz yapmış iyi söyledim. Ama utanmıyorlar. Böyle böyle yalan yanlış şeyler teslim ediyorlar çocuğa. Aga sonuç ne? Yani sonuç şu, seçimlere katılmamaktan kâr gelmiyormuş. Biz onu öğrendik. Seçimlere katılacak. Siyasete katılmamaktan kâr gelmiyor. Siyasete katılacak. İyi insan yoksa, iyi insanlardan bir tanesi çekecek Mahmut kardeşim, senin doğumun müsait. Sen bu işi yapabilirsin, hadi bakalım. Siyasete, siyaset görevine gel bakalım. Ya ben istemiyorum, rahatımı bozmak istemiyorum. Halkla uğraşamam. Hayır, bu bir görev, hadi bakalım. Mahmut. Diyecek. Ee, onu şey yapacak yani uygun olan kimse, Mahmut diyecek, Metin diyecek, Ali diyecek, Veli diyecek, diyecek yani kimse görevlendirilecek. Çünkü görevlendirilmediği zaman edepsizler seçiliyorlar ve bu milletin parasını yemeye alışmış bunlar. Yetimin, dolun parasını yemeye alışmış. Ankara'da Kazım Efendi diye ihvanımızdan birisi vardı. Belediyede Şehit ailelerine yardım bölümünün şeyidi, müydü, memur muydü, şeyid mi? <gülüyor> e, asker, asker ve şehit aileleri diye böyle bir fasl mı varmış neymiş belediyede? Yani çocuk askere gitmişse anasına babasına bir yardım yapıldığı, imzalı gelip parayı alıyorlar veya şey ise alıyorlar falan. Hocam diyordu rahmetli, çok üzülüyordum, üzülüyor diyordu. Niye? verirsen diyor bu şeylerin e, e, paralarını hepsini yamalarlar diyor ben tutuyorum diyor. Etrafında böyle aç kurtlar gibi gezinenler var. Bana cesaret edemiyorlar, e, teklif edemiyorlar. Ben bu emekli ayrılırsam, bu memuriyeti bırakırsam bu paralar hep belediyede çarkı olur diyor. Peşinde olanlar var. Dedi. Çünkü yani askerin Köylü annesi bilmez ki orada maaşı oldu, akkı Böyle Belalı, onları sadece iddialarla şeylerle haram yemeğe alışmış insanlar yerler. Hı. Onun için her yere namuslu insan paylaşıyoruz. Namuslu, haram yemeyen insan paylittir. E hocam, bunlar yani uzman? Hayır, bunlar uzman filan değil. Hiç bilmiyorlar meslekleri. Bizim Müslüman kardeşlerimiz daha uzman. Ben birçok meselede bunu gördüm. Eskiden korkuyordum yani. bunlar baya sanıyordum ki baya bilgili insanlar. Karşımızdaki kafirler, dinsizler, edepsizler, aksızlar, rüşvetçiler. Hayır. şey bildikleri yok. Geliyorlardı, yaka satıyorlardı bize. Ben sormam da yaptım. Bilmem nerede şey yaptım diye. Hiçbir şeyleri yok canım. Şey Boz. Hiçbir şeyleri yok. Al. Üç tane al. Terlemeye başlayalım. Şöyle açsak olsun. Açık. açık şey. Arka, arka tarafa al. Devir ver Hakan. Burası şunu Bir ofis. tanesini şöyle yap, bir yan yap. Açık bakalım. Tamam. O da öyle gelsin havadan. Çünkü ısıran hava yukarı yukarı gider. Birden bize vurmaz. Hava yukarı gider. İşveren var. bu aşağı geldi. Bu bundan Cihan Bey'le. Sen her sen alacağımı yiyeceksin. Alacağım Sen denizden göz evet. Ali nereliydi? Hadi, Adana Adana şeyle beraber haliyle. Halis, Halis sen neredesin? Ben İlhan Efendi. İlhan. E, biz Sarı Kamış Karşı Sarıkamış, İlhan, İlhan. sen Halis'tin? He. Konya'yı ismi Bir Şöyle geliyordu bir tane yani çaprasayım bu güzel yerlerde şey oluyor işte evet böyle işte İyi insanların siyasetle de ilgilenmesi lazım İlgilenmeden de olmuyor sevmiyorum ben siyaseti zor biraz da çirkin plan ama Türkiye'deki evet. düzen bozuyor evet. Türkiye'deki bol, bozuk düzenden başlıyor şey ticaret de bu ticaret de çok yalan yalan yanlış işler oluyor. Bizim fakültede bir gece bekçisi vardı. Çok Müslümandı. Çok da idi. Bir de İslam için canlı neydi? Çok milli bir kimseydi. Ben de onu çok severdim. Erzurum'da. Evet. Dedeleri müderrismiş. İyi bir fünaniyesi var yani. Dindar bir adamdı. <gülüyor> yaşa. Orayı kastı ya kadar Yakaladın mı? Yok. yok. Avucunun ucundan yine gitmiş. Orada bir tane değil mi? mı gitmiş? Yok, yok, yok. Tamam, keresi tamam, onu yakalamışsınız. O ötekisi başkanım. O bak neler oluyor. Hocam dedi, Erzurum'da bir terzi var dedi. Sen elbiseni kime diktiriyorsun? Gel ona diktir dedi elbiseni. Ben üniversitede hocayım ya, efendim. Dedim. Ben de bir müslüman tercihi arıyorum zaten dedi. Evdeki kumaşlardan 3-4 tane aldı. Onunla beraber terbiye gittik. Sana elbise diktireceğim. Bu kumaşlardan hangisi ödeyeceğim? Baktı böyle kumaşlara. Bunlar yaramaz hocam dedi. Ben seni dedi bir toptancık kumaşçıya göndereyim dedi. Orada dedi İyi kumaşlardan seç güzel bir kumaş, e, kumaşlar güzel bir liste dikelim yani. sadece bunları yaramaz. Peki yani bana başlattım gene değildi ama eldeki kumaş var can onları. Hem dedi göndereceğim adam dedi dinler dedi sakallı dedi. Evet. Hem de hortancı dedi. Onu dedi. Bize aldı götürdü. bir İşhananın ikinci katında büyük bir mağaza. Demek ki biz namaz kılıyoruz. Üniversitede hocayız. Böyle bütünsüz dursun, bozulmasın. Böyle kantinlerde. Bütünlük malzemesi. Bütünsüz böyle cilek gibi dursun. İyi bir kumaş istiyoruz. Size bir kumaş çıkar dedim. Çıktı. Diyelim ki aman o şeyi de unuttum ama 145 liraya ya metresini 2 metre ne kadar aldık getirdik tercih tamam dedi. Sonra Bize gidecek. Şeyden bir insanı aldattı mı? Hatayı işlettirir hatasını da meydana çıkartır. Şeyden işi şey böyle şey. Şimdi ben ee, Çarşıda gezerken benim aldığım aynı kumaşı gördüm başka kumaşçılarda. 105 lir. 145 aldık. Yani bu 105'i de belki tezgahla pazarlık yapsaydım daha aşağı inerdi. Belki 90'a inerdi. Bitmiyoruz. Bu perakendeci ben bir toptancıdan aldım. Yukarıda, üst kastan. Şeye gittim toptancıya, şeye. Sakallı tezgahlar dilli böyle güzel şey yapıyor. Hem de dedi, Finlandiya'ya bağlı derbi şimdi. Ona öyle gitmiyorum çünkü öylesin kabak gibi. Yani, evet. Dedim ya, ben dedim sizin bana sattığınız kumaşı 105 lira. Mesela yani rakamları unuttum da ama bu kadar fark var. Yani ben 160'a aldım da, bunu da %10'a gördüm de, yani farklı olabilir fakat fark çok büyük. Toptancıdan aldığım ucuz olması lazım değilken çok pahalı. Ondan sonra, unutmuyorum hayatımda ben varım biz ticareti bile anlamayız. Memur insan ne olacak? Giden, parası ciddi, almak, alışveriş yapar, şey yapar, ticaretten anlamıyor. Gittim toptancıya, dedim, tiyatı ben ucuzak gördüm. Ticaretini. Olamaz önerdi. Ee, mümkün dedi ya. İdare etmezsiniz yani o kumaş dedi. Başka kumaştır. Dün dedim aynı kumaştır. Ben içeri girdim, sordum falan dedim. Aynı kumaş. Nerede alacağım dedi bu dedi. İşte dedim, şeyler. adliyet önünden şöyle ara farkaları giderken sağda çocuk eğsebilirsiniz. Bir de bak dolabını yeni tamir ediyor filası da. İşte şöyle kocaman bir imkan. Ha Haa hocam dedi, tamamdır. O dükkan bizim dükkandı. O dükkanı biliyorum dedi, orada dedi, tezgahlar genç bir çocuk değil mi dedi, evet dedim, genç şişman bir çocuk, tamam dedi, o, o hukuk fabrikesinde okuyor dedi, biz ona arada bir şey yapıyoruz, fiyatı yanlış söylemiş hocam, fiyat yanlış, bak dedi, zararı nasıl alacakmıştı zaten. Çok makul, hemen ben, kalktım tekrar bu sefer o adama gittim. <gülüyor> Ya, i̇tir şu balı bakayım, plan dedim. Kaşa vurdum bir anda. Abi dedim, göçemde de dedi bir yüzmeç söylediklerdi. Yanlış olmasın? Abi dedi, ben çocuk muyum dedim, ben deli miyim dedim, yani, koca dükkanımıza emanet eder, ediyorlar. Ya dedim, yani bu 145-155 lira alıp da sen yanlış gördüm, hiç mu? Yok abi dedi, öyle şey olamıyor. Biz bu işi bilmesek, biz buraya teziyatlar bırakırlar mı dedi. Mümkün değil Fıran mı? Kesin konuştu. Yani dedim, bir yanlışlık falan olmasın bak. Olmaz diyorlar dedim. Yok dedi, bunun fiyatı budur dedi. İstediğin kadar vereyim, istediğin kadar vereyim dedi. Tereddütü bir şey değil mi? Şimdi ben bu sefer, Ulustan, Sümerbank'ın arkasında böyle tek katlı dükkanlar vardı. Onların var kumaş kumaşçıydı. Kuşun kumaş mağazası var orada, oraya yedim. Dedim ki, ya kusura bakmayın, ben sizinle mal almayacağım ama bir şey soracağım dedi. Benim başıma böyle bir olay geldi. Şu markadan yazdık bir kumaş aldım dedi, göreyim. Efendim, yani bundan var mı sizde dedim, kaça dedim. Yani gene işi takip ediyor. Ayrıca, yani kumaşın markası önemli değildir. Biz e, ipliğine bakarız dök gramajına bakarız. İşte tabii bir bakıya benzer kumaşlar başta biz de bu ürünü şunda ondan bir dedi hakikaten. Aynen benziyor. Biz de bunlara dedi 110 fiyat koyduk dedi. Ama işte dedi günlük meskilen de olur da yüzde olur dedi yani. Bunların piyasası budur dedi. Bu kalınlığın bu gramajın fiyatı budur dedi. Bu neredeyse çok değişken dedi yani. Ee, şeyi budur dedi. Anlaşıldı. Yüzde. Şimdi ben bu sefer terzi provaya beni çağırdı zaman dedim, dedim, ya böyle olunca böyle oldu dedim. Senin adam çürük çıktı dedim, Efendim. Evet, bir böyle dedi, ondan sonra ikincisi, o dedi, bilmiyor dedi dedim, o da doğru çıkmadı dedim, filan. Sen bana bizi aldattı dedim, yoksa dedim sana komisyon ayırıyor olmasın mı dedim, sen gönderdin dedim, evet, evet. çünkü biz bu Birisi müşteri gönderirse arkasından gidermiş. Ben sana bir müşteri göndermiştim ya. Şey Selamun Aleyküm. Allah razı olsun. Şimdi öğleyin diye ilan ettik. Öğleyin diye ilan ettiğimize göre, işte Öğleden e, önce mi yapacağız konuşmayı öğle namazına sonra? Namazı mütakip, ikindiye kadar bize ait dediler. Oldu, namaz kılmaya, yetişmeye gayret ederiz. Belki de bir beş on dakikada önce gelirse gelirsin. Kadınlar için yer var mı? Uygun mu? Müsait yer, oldu. Pekala. Kim diyor? Heh. Yani gel, gelince konuşma mı yaparız diyor. Niye erken istiyor? E 10 11.30'da falan gelmeye çalışalım. İnşallah gelebiliriz. E, Allah bir mani vermezse, sağlık afiyetimiz olursa geleceğiz. İnşallah geleceğiz. Olur. da selamünaleyküm görüşmek üzere. E, bilmiyorsa Mehmet Akif'e tarifesinler veriyorum. Selamünaleyküm. Efendim? Yok hocam bilmiyorum. dedi. Yok dedi. Sonra artık ben bir şey yapardım, <gülüyor> ne diyeyim yani. Ama kalbim kırıldı. Birçok kimseye kalbim kırıldı. O tezgahtara kalbim kırıldı. Hem dervişim diyor, hem sakal bırakmış, hem hacim diyor. Hem aldatıyor utanmadan <gülüyor> iki paralı şeyi. Hem aldattığı insan ilahiyatta hoca. Yani bir halde varmış. İnsan hiç olmasa biraz yani böyle ilim yolunda olan bir kimselere biraz daha yani, e, e, hoca da şey işte falan diye daha dürüst davranıyor. Biraz daha başka müşterilerden bizi kendisine yakın görmesi lazım mesela. Ondan sonra o, tabii tabi Şire'de Erzurumlu terzi yapacağım hocam dedi şey olmaz falan dedi. Bir şey demedim yani o da beni oraya gönderdi falan diye de ona da düşürdüm. Keşke bilmeseydim. O zaman hiç haberim olmasaydı da böyle bu acı tecrübeyi yaşamasaydım bile. Neyse, Allah Allah yaptıydı da. Parası mı vereceğiz zaman, doğrucumuzda karar dedi. Hocam dedi, kumaş, kumaşı ben dedi. Siz öyle şey yaptığınız diye dedi. 105'ten hesaplıyorum de dedi. Kumaşın parası bana verip mi dedi? Tercih, tercih, kesildi. Evet. Yani. Tamam dedi ben dedi aradaki farklı şey yapalım sizin dediğiniz gibi olun dedi, mütevazı aleyküm çok iyiyim medali siz nasılsınız ev halkı nasılsın ya Allah razı olsun ne yapacağız bizim işimiz her tarafı kasıp kavurmak ya şimdi Mayıs ayında ben Mayıs ayında İstanbul'da döşentlik intandan gireceğim o intale beni göndermezse komutan bir sene kaybedecek. Senede bir defa alıyor imtihan. Tamam. Bir dahi sene mayısa kalacak. Bütün isimler kalktı. Herkes çağırıyoruz. O zaman ben komutanın yanına gittim. Bu küfürbaz, bu ağzı bozuk, içkici komutanın yanına gittim. Allah komutanım. Allah komutanım. Benim komutanım, bizim, benim imtihanım vardı İstanbul'da dedim. Töşentlik imtihanım. Ben bu emtihara girersem, girerim giremezsem, bir sene sonra oluyor tekrar, bir sene kaybediyorum dedim. Şimdi biz herkesi çağırıyoruz dedi, izinden kaldırıldı, olağanüstü hal ilan edildi. Herkesi ee, çağırıyoruz dedim. Ama bu güvenim de oraya gitmem lazım komutanım dedim. Ya Yaptı şöyle dudaklarla, uzattı şişiyor, kaşarını çattı düşün. Sen git dedim. Sen git sen amirler ettim dedi. Dedi adam. Ama bize müsade. onun ülkeler dışarı çıktı. Benim büyük komutanımın başı. Bak dedi. Bu komutanın dedi bu iyiliğini unutma dedi. Böyle de askerlikte dedi bu görmüş bir olay değildi. Izinler kaldırmış ya sana izin vermesi dedi. Çok büyük bir iyidir sana dedi. Bak İstanbul'da olsaydı. Davut Paşa kışlasında olsaydı. Beyaz da imtihan da olsaydı göndermezdi. Dedi. İstanbul'da olsaydı bile göndermezdi. Bak senin Ağrı'dan, Patnos'tan İstanbul'a müsaade ediyor dedi. Yani kendisini tehlikeye atıyor. Bak bu komutanın bu iyiliğini unutma dedi. Binbaşı bana söylüyor. Binbaşı kıl bir adamdı. Tip bir adamdı. Askerin burası tekme atardı. Çok güzel adamdı. en çok acıyanı yerleşiyor. Şuradaki kemiği var ya. Bu neye bir çomak değisi bir şey çarptı buraya. Şurası günlerce acır. Burayı tekmelerdi. derdi. Hazır ol derdi. Burası tekme atardı. Yani vicdansız bir insan. Ağabeyin başı. O vaktefek bir şeydi. Üflesen şey yapacak ama askerim. Hazır ol derdi. Tekmeyi yapıştırdı. Hazır ol derdi. Tokadı vurdu mesela. Döveceğin insanı döverdi. Kızardı mı? Şey, Vakteri Ondan iki binün söyledik. Ben bilmem bayılsın 10 bilmem kaçında imtihan izini alınca atladım Avruda, şey bizim Patnos'tan Avruya, Avruda, Erzurum'a, Erzurum'da İstanbul'a imtahlara girdim, im başarılı. İmtandan döndüm Ankara'ya, döndüm Erzurum'a, döndüm Avruya, döndüm Patnos'a, gel. Yani yıldırım gibi gitti, şimşek gibi geldi. Komutan 19 Mayıs merasimleri için Çayır'a çıkmış. Çayır'da yeşillik, artık bahar yeşilliği, Mayıs yeşilliği başlamış. Güneş de var ama ayaz da var. Bizim orası jilet gibi ayazı keser ağır. Denizden 1700 metre yüksek. şey Soğuk yer yani. Efendim... Çayı demiş komutanlar. <gülüyor> Askerler bizlerin iyi olarak hemen gittim adaya. Komutan yanına gittim. Bir selam yaptık. Şöyle bak ya. Ne ödedin? Sen izin miydin dedi. Gitmedin mi dedim? Dedim komutanım gittim geldim dedim. Şaşırdı. İstanbul'a gittin geldin mi? Gittim geldim dedim. Sonuç nasıl dedim. Başardım dedim. Tebrik ediyorum. Sevindi yani. Benim namıma sevindi. Memnun olduk. Efendim. Ondan sonra da sonbaharda da şeye doşentliğin 4-5 imtazı daha var. Onlara da girdim. Bu Mayıs'ta geçince bir de girme hakkı onlara da girdim. Doşent oldum. Oçhent olunca bizim aday komutanı Gitmiş Paşa'ya övünmüş. Ya demiş Paşam demiş benim eee bayyetimde şey var demiş. Üniversite oçhent var demiş. Benim seyir subayım. Üniversite oçhent Ya demiş. Öyle mi? Evet öyle. E Geçirip de şunu bir görelim. Yani bu nasıl oluşmuş merak ediyorum. Seni seni paşa çağırdı dediler. Kalkıp gitti. Kapıda karşıladılar. Hocam dedi, buyurun, buyurun buyur, askerim. Dedim, ya bu askerlik değil, ben rüya mı görüyorum acaba? diyor. paşa beni kapıda karşılıyor, elimiz sıkıyor. Askerde olmaz. Bilir işte, mahlutsuz olmuş askerliğini. Yapanlar da yok. Çok çok <gülüyor> berbattı askerlik. <gülüyor> Askerlikten korkulur yani. <gülüyor> Benim çok talebelerim vardı, öldü, askerde öldü. Kendisi gitti, ölüsü, ölü haber geldi. Hem böyle şeyler yokken, yok kendilerine, çarpışmalar yok. Askerlik çok ciddi. Allah hayatım çaresiz. Niye öyleler orada? Mantığın bitti yerde askerlik başlıyoruz orada. Ne emrediliyorsa yapın ki. Şimdi birisi asker. şey yapmış. Kita dur. Dönmüş kita. Yere yat. Cumhur herkes yatacak. Yani mesela diyor ki bir düdük çalıyor. Dağılıyor herkes. Koş. Hedefe doğru koş. Herkes koşuyor. Yere yat. Çok her gece yere yatacak. Şimdi kıta dur demiş, yere yat demiş. Birisi yatacak yere bakmış, su var. <gülüyor> Suyun içine bakmış. <gülüyor> bir suyu geçmiş, güzel bir yer beğenmiş, oraya yatmış. Komutan şu, bir şey yapıyor tabii çünkü, yani geç belli oluyor. Ama birisi bakmış ki, <gülüyor> yer arıyor, yer beğeniyor, daha sonra yatıyor asker şey bekler mi? düşman. Yere yat deriyez zaman takır takır karar insan. Askerlik göreşiyorlar ama herkese ayırmış bu tabii Ona demiş ki ayağa kalk. Kalkmış. Yere yat dön, dönmüş. Eee dön, şöyle dön, dön. İleri var. Üç tam suyun başına getirdik. Ayağlıyor. Yere yat demiş gene. Çıp patlamış oraya. Yatıyor. Gene ayağa kalk. Yere gir. Bilmem ne, bilmem ne. Ondan sonra direğin başına getirmiş. Yere yat at diyor. Diye almış bunu? Bir pataklamış. Demiş ki lan ben sana yere yat dediğim zaman bir sebebi var ki ondan yat diyorum. Düşman makine süpküle tarayacak. Sen suyun içine yatmazsan, yer beğenmezsen dolaşıp da kuru yer bulup da oraya yatacağım diye beklersen olur mu? Bir pataklamış ona. Ondan sonra kalkaya Kalkmış da he yiyince. Sağa dön, sola dön, suyun ortaya gelmiş. Yere yat, çöp suyun içine. Ayağa kalk, yere yat. Cüm sığınışa, ayağım kalk, geri yat, cüm sığınışa. <gülüyor> Mantık yok. Neden? Evretişe yediriyor ve öylece yetiştiriyorlar. Öyle yetiştikten sonra adam izinli geliyor şeye. Çok kimse başına gelmiştir. Eve geliyor babasına, elini öpecek. Babacım diyecek. Nasılsın babacım diyecek. Nasılsın komutan diyecek. <gülüyor> i̇şte yeni artık yani değiştiriyor. Ben Silah verdiler bize. M1 piyade tüfeğini verdiler. 2743 numaralı M1 piyade tüfeği. Sana zimmetli. Aç şuraya imza. Tüfeği teslim alıyorsun. Kırık olsa, çatlak olsa, anasına alabilirleriz. Canına okur musun? Silah sana zimmetli. Şimdi yazıyor komutanız. İsmi, efendim şu. Bilmem ne. Tüfeğin numarasını, bilmem ne nerede yazıyor belirterim. Bana geldi. İsmi. İsmini Esat Çoşal mı? Evet efendim dedim. Kavladı başını. Efendim yok dedim. Efendim yok dedim. Ne var? Komutan mı diyeceksin? Askerlikte efendim, efendim falan yok. Ben tabii alışmışım inşağıda. Evet. evet efendim. Hayır efendim. Tamam efendim. Öyle şey yok. Efendim yok dedim. Komutan diyeceksin? Alıştırıyorlar. Ve şartlandırıyorlar. Ve e, benzetiyorlar. Yani... Şimdi sabahdan akşama kadar bir gün, iki gün, beş gün sağa dön, ileri git, sabağa dön, yere yat. Aynı şey. Ya ben üniversite hocasıyım, Ben bunu anladım, tamam. Başka şeye geçiyorum. Hayır. Bunu yaptıra, yaptıra, yaptıra, yaptıra, yaptıra, yaptıra, yani uyusa bile onu yapacak hale geliyor. Aklı gitse bile onu yapacak hale geliyor. Gayri ihtiyar yapacak hale geliyor. Bu askerliğin eğitim şekli. Eğitiyor ya. Yani. Ne yapayım? Şimdi aşağı ineceğim. Efendim, aktör alacağım da siz kabulür müsünüz ama? Gerçekten yapacağım. buraya sürmeyiz. alıp da maske kullanabiliriz. Hocam oyunun yetmiş binle dediğiniz şeyle bu deniz kenarındaki şeyler eee buraya geliyor.